En çok muhtaç olduğumuz sadaka-i cariyeler. Yani ölümden sonra bir de fayda verecek. Yani dünya kazanma veya kaybetme mekanı, ölümden sonraki anda hesap kitap mekanı. Kabirde bir kazanmak yok. Ahirette de bir kazanma yok. Hatta Cüneyd-i Hazretleri, ahiretin diyor, bin senesinden diyor, dünyanın bir anı daha bence diyor, üstündür diyor. Çünkü ahirette diyor, kazanma ve kaybetme yok diyor. Hesap kitap var. Kazanma ve kaybetme dünyada. İlyas Aleyhisselam'a rivayete göre Ezrail geliyor, ölüm meleği. Ürperiyor İlyas Aleyhisselam. İlyas diyor, sen diyor peygambersin diyor. Ezrail, ölümden mi korktun diyor. Yok diyor, ölümden korkmadım diyor. Dünyada diyor, ne güzel diyor. Rabbime ibadet halindeydim. Allah'ın dinini tebliğ ediyordum. İnsanları hidayete davet ediyordum, infak ediyordum. Şimdi ise mezarda kıyamete kadar rehin kalacağım. Velhasıl en büyük vel asrı bu zaman. Her şeyi geri almak mümkün fakat zamanı geri almak mümkün değil. Bir gün gelecek, o günün ertesi günü olmayacak, yarını olmayacak. Efendimiz buyuruyor, yarın diyenler helak oldu. Bilebildiğimiz kadarıyla vakıf İbrahim Aleyhisselam'dan, fakat benim tahminim Adem Aleyhisselam'dan, tabi elimizde fazla bir şey yok, İbrahim Aleyhisselam'dan başlıyor ve İbrahim Aleyhisselam Allah'la dost olma durumunda, Halilullah, Allah'la dost olma ve Allah'la dost olmak için kalptekilerin çıkması lazım. Mal var katle malı çıkartıyor. Zikir karşısında bütün malını hibe ediyor. O zikirden adı bir lezzet. Cebrail karşısında. Cebrail ne diyor bu koyunların bedeli diyor? Zikirdir diyor. Subbu'nun kudüsü zikreden al. Üçte birini al diyor. Üçte tamamını al diyor. Yok diyor ben diyor meleğim diyor. İnsan değilim diyor. Ben de Halil'im diyor. Allah'ın dostuyum diyor. Verdiğimi geri almam diyor. O şekilde bildiğimiz kadarıyla şey başı Maldan fedakarlık. Candan fedakarlık Ateşe atılırken Nemrut seviniyor. Prangalarla geliyor. İbrahim Aleyhis e hiçbir değişiklik yok. Melekler geliyor. Yardım edelim mi diyor. Ateşi yandıran söndürür diyor. Size ihtiyacım yok diyor. Ve o teslimiyette candan imtihan ateş bir gülşene dönüyor. Gülüzaro bir gül bahçesi oluyor. Bir tek katte evlat kalıyor. Bir kat tahtında bir evlat kalıyor. İsmail aleyhisselam. Onu görüp bir teslimiyetle çöl ortasını bıraktı. O kalıyor. En az üç üzü gördüğü bir rüyalı onu da feda etmesi lazım ki katlen üçü de düşecek. Ve kalbe Allah dostu gelecek. Ve o fedakarlıkla da Cenab-ı Hak o katlen düştüğün karar haline geldiği zaman koyunu gönderiyor semada. Velhasıl cenab Hak işte canlarıyla, mallarıyla satın aldılar. Peygamberlerin hayatı, encir ve peygamber efendilerin hayatı, eshabın hayatı, bunlar nasıl bir vakıf insanıydı? Yine Cabir rivayet ediyor. Muhacir ve ensardan imkanı olup da vakfı bulunmayan bir tek kişi bilmiyorum sahibi arasında buyuruyor. İmkanı olup da Vakıfta bulunmayan bir tek kişi bilmiyorum buyuruyor. Yani bütün eshab-ı kiramın imkanı varsa malını, canını, her şeyini bir Allah'a bir adama halindeydi. Allah'a bir nezretme, bezletme durumundaydı. Cömertçe harcama durumundaydı. Onun için vakfın gayesi et-tekarruf illallah. Yani Allah'a yakınlık olarak veciz bir şekilde bu şekilde ifade edilmektedir. Vakfın bu sıhhat şartı olarak zikredilmektedir. ecdat bunun güzel misalini verdi. Bu vakıf sevgi, şefkat ve merhametin cemiyete taşınmasında illahse bu ecdacının tatbikat, ve bugünkü insanımız için bir ibretler sergisi, ibretler meşeri. 26.600 küsur vakıf kurulmuştu. Bu vakıflar Kur'anları daha ince, daha rakip, daha hassas hale getirdi. Ve bu hizmet edilenlere büyük bir saygı ve hürmet duyguları içinde hizmet ettiler. Akıl hastalarına deliler demediler, muhterem acizler dediler. Çünkü Cenab-ı Hak kulunun istifaf edilmesini, istihkar edilmesini istemiyor. Deliler tımarhane demediler, muhterem acizler dediler. Bunları av etleriyle beslediler. İlahiler okudular yanlarında. Halık'ın nazarıyla mahlukata merhamet. Bunun müesseseleşmiş şevki oluyor. Bulaşıcı hastalık oluşundan dolayı toplum tabi edilen cüzdanlılar onlara da vakıf medeniyeti ayrı bir yer verildi. Ona da miskin manasına yani kimsesiz yoksul manasına gelen miskinler teklisi adı ve müesseseye kuruldu. Bilhassa saçak altlarına bağlı camiye, kuş evleri kuruldu. Yani göç edemeyen, göç etmekten aciz kalan kuşların kışın barınması için kuş evleri ihtiyaç edildi. Yani insanlar bitti, Allah'ın mahlukatına dönüldü. En ideal ölçüye ecdadımız ulaştı. Alan kimse incinmesin diye, verenin meçhul olması, alanın da meçhul olması için bir sadaka taşları kurdu ilk zamanlarda. Muhtaç olan gitti, o sadaka taşından aldı, altından. Sonradan biriktirdi, onu götürdü, oraya tekrar koydu. Alan da belli değil, veren de belli değil. Hiç de meşhur. Yok dünyada böyle bir hadise. Bir Garzi Hasan sandığı kuruldu. Bugün medeni dünyada var mı bunun bir benzeri? Bugün dünyada 4,5 milyar insan aç ve susuz durumda, evsiz ve baksız durumda. Belki bunu dünyadaki 200 zengin telafi eder bu 4 milyar insanın durumuna. Bunlar resmi rakamlar. Bir de ejdadımızın hassasiyeti. Nasıl bu İslam'ı anladı? Nasıl İslam'ı idrak etti? Misaller çok. Hasta olan, evde hasta varsa pencereye kırmızı çiçek kondu. Geçen satıcılar orada bağırmadan geçtiler. Mahalle çocukları orada oynamadı bu evde hasta var diye. Başka mahalleye gittiler oynadılar. Nasıl bir terbiye, nasıl bir ahlak Mallıkla düşmüş yaşlılar vardı. Zamanda abad olmuş şeyi görmüş, sonradan yoksulluğa düşmüş. Bunlara huzur evleri kuruldu bunlar için. Bunlar almaktan müstani. Bunlara ellerine bir örgü verildi. O örgü ördüler. 5 kuruş iş yapmışlarsa belediye veren 25 kuruş verdiler. Kendi ücretleriyle kalıyorlar gibi o hale getirdiler. Onların hissyetleri zedelenmesin. Bizim Alem Valide Sultan 40 yaşında vefat etmiştir. Kurduğu vakıflar sayısızdır. Şam'da bir vakıf kurdu. Şam'ın diyor tatlı suyu diyor, haremeyine taşınacak develerle. Atçağ olan, suzu olan haccacı Şam'ın tatlı suyu götürülecek. Tasavvuru buyurun. 2000 kilometre yol develerle gidecek. Allah için gelen haccacı orada su dağıtılacak. Diğer bir vakfiyesi bu annemize müstahdenlerinle, çalışanlarınle kırdıkları eşyalar oluyor diyor. Bu eşyalar dolayısıyla azarlanıyor. Eşya sahibi tarafından. Bunlar azarlanmaması için, bunların haysiyetleri korunması için bunların kırda eşyayı ödeme vakti kuruluyor. Yani bugünkü insanın hayalinin gidemeyeceği, daha sayarız yani çok. Cenab-ı Hak da yüz küsür sene abad ediyor. O fukaranın, gurabanın, yalnızlarının duasıyla.